Kudüs'te vefat etti. Süleyman aleyhisselam çocukluğundan itibaren yüksek bir anlayışa sahip çok zeki biriydi. Onun bu hususiyetiyle ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadise anlatır. Vaktiyle iki kadın ve beraberindeki iki oğlan vardı. Yolda giderlerken bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürdü. Bunun üzerine bu kadın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 Babacığım bir yol daha var. Koyunları tarla sahibine borç olarak verelim. Sütünden ve yününden istifade etsin. Bu arada tarlayı düzenlesin. Tarla eski haline gelinceye kadar koyunlar kendisinde kalsın. İşleri yoluna gelince de sürüyü sahibine teslim etsin dedi. Davud Aleyhisselam bu teklifi çok beğendi ve öyle hükmetti. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Davud ve Süleyman'a da yâd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 Davud Aleyhisselam'ın vefatından sonra Süleyman Aleyhisselam hükümdar oldu. Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Saad 30. Kendisine çok nimetler ve tasarruflar verildi. Ant olsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, Bizi mümin kullarının bir üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ennem 15 Hz. Süleyman kuşların nisanını ve tesbihatını anlardı. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedik, Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasipler verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftu. Ennem 16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 Ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttı. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azabı tattırırdı. Sebe 12 Süleyman için o ne dilerse mabetler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır. Sebe 13 Bu ayete kerimede geçen temasil kelimesi, bakır, toprak ve camdan yapılmış canlı ve cansız heykelleri, resimleri veya tasvirleri olarak yorumlanmıştır. Lafsın delaletine göre ayet, canlı ve cansız resmini kapsamaktadır. Temasil kelimesi ayette genel bir mana ifade ettiğinden, Hazreti Süleyman'ın şeraitinde, canlı ve cansız bütün varlıkların suret, resim veya heykellerin yapılmasının caiz olduğu da anlaşılabilir. Bu hususta müfessirler ihtilaf etmişlerdir. Bu görüşleri iki maddede toplayabiliriz. 1- Müfessirlerin bir kısmı, Hazreti Süleyman'ın şeriatinde canların resim ve heykelini yapmanın caiz olmadığını, çünkü Hazreti Süleyman'ın Hz. Süleyman Hz. Musa'nın şeriatine tabi olduğunu, ve onun şerahatinden de açıkça canlı resmi yapmanın yasaklandığını söylerler. Bu görüşe göre temasil kelimesi yalnız cansız varlıkların resmini kapsamaktadır. Dolayısıyla İslam'daki canlı resim yasağına uygunluk arz etmektedir. Şayet Süleyman Aleyhisselam'ın şerahatinde resim ve heykele cevaz verilmişse bunun o zamanlar henüz putlara tapılma endişesi bulunmadığından kaynaklandığı da düşünülebilir. 2- bazı müfessirler ise Hz. Süleyman'ın şeriatinde canlı ve cansızların heykel veya resmini yapmanın caiz olduğunu iddia etmişlerdir. O halde Kur'an-ı Kerim'de bu anlatıldığına göre canlı ve cansızların heykel ve resmini yapmanın İslam'da da caiz olduğu hükmüne varılabilir mi? Bu suale İslam hukukçuları ve müfessirleri İslam'da manzara, dağ, orman ve ağaç gibi yalnız yalnız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 Şöyle buyurdu Allah bu resimleri yapanların canlarını alsın Vallahi onlar İbrahim ve İsmail aleyhisselam asla oklarla kısmet aramadılar Netice olarak Hz. Süleyman'ın şeriatinde canların resim ve heykelini yapmanın caiz olduğu kabul edilse bile Bu fiil İslam'da kesinlikle yasaklanmıştır Nitekim İbn-i radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canlı resmi yapanların kıyamet günü azabın en şiddetlisine çarptırılacağını bildirmiştir. Çünkü resim ve heykele gösterilen aşırı ihtimam neticede insanları putperestliğe götürmüştür. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a da şöyle anlatır. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme belli bir saatte geleceğini vaat etmişti. Vakit gelmiş ve...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 Köpek yavrusu evden çıkarıldı. Cebrail Aleyhisselam da hemen geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bana söz verdin, ben de bekledim. Ama sen gelmedin dedi. Cebrail Aleyhisselam Gelmemi evinizdeki köpek engelledin. Biz melekler içinde köpek ve suret bulunan eve girmeyiz cevabını verdik. Bu hadis-i şerifte köpekle birlikte zikredilen suret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 ilmin bugünkü ulaştığı noktada tespit edebildiği gerçeklerdir. İslam'ın bu husustaki ölçülerinin henüz bilinmeyen kim bilir daha nice hikmetleri bulunmaktadır. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, evet tesadüfen girmiş olan bir köpek yavrusu sebebiyle Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselamın yanına gelememiştir. Bir de hiçbir sebep yokken, irade olarak içinde köpek beslenen evlerin halini düşünmek gerekir.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 müstesna kabiliyetlerle de donatmıştır. Nitekim bugün narkotik aramalarında veya enkaz altındaki insanların yerinin tespitinde kullanılan köpekler, bağ, bahçe ve ev bekçiliklerine ilaveten insanlığın sağlığı içinde bekçilik yaparak son derece önemli hizmetler görmektedirler. Bugün özellikle batı aleminde aile parçalanmış ve insanlar fert hayatı yaşamaya başlamış olduğundan Bil asla yalnız yaşayanlar hırsız ve sair menfiliklere karşı ev içinde köpek beslemektedirler. Üstelik birçok batı ülkesinde evde bakılan köpeklere sigorta yapma mecburiyeti bile getirilmiştir. Köpeklerin beslenmelerine ilaveten sigorta masraflarının da ödenmesinde beis görmeyip cömert davrananların pek çoğu her nedense toplumdaki fakirlere karşı aynı cömertliği sergileyememektedirler onların pek çok külfeti ve masrafı göze alarak evde köpek bulundurmaları zamanda hem köpeğin hem de sahibinin fıtratını bozmaktadır. Zira köpeğe duyulan aşırı düşkünlük onu neredeyse ailenin bir ferdi gibi görecek kadar ileriye götürülmüştür. Bu aşırılıklar zaman zaman kendi evladını ikinci derecede görmeye kadar varmaktadır. Bunun en korkunç neticesi ise egoistiğin ve hamileşerek evlada verilmesi gereken sevgiyi köpeğe yönlendirmek suretiyle evlat sahibi olma meyilini köreltmesidir. Nitekim bugün birçok batı ülkesinde nüfus artacağı yerde azalmaktadır. Üstelik evde köpek beslenmesi, köpek için de bir himaye şekli değil, bilakis bir bakıma yaratılışına hazır şartlar altında yaşamak mecburiyetinde bırakılmasıdır. Çağların önünde giden İslam'ın, köpek beslemeyi ancak evin dışında ve zaruretler dahilinde tecvid etmesine karşılık, bilhassa batıların bu tavırları ne korkunç bir delalet ve aile yıkımıdır. Maalesef son zamanlarda bizim toplumumuzda da müşahede edilmekte olan evde köpek besleme adeti, körü körüne batı taklitçiliğinin menfi tezahürlerinden sadece biridir. İslam'ın evde köpek beslenmemesi hususundaki yasağı, ona karşı menfi bir tavır takınmayı da gerektirmez. Yani köpeklerin beslenmemesi veya onlara kötü muamele edilmesi söz konusu olamaz. Bilakis İslam, merhameti bütün mahlukata şamil bir surette telkin ettiği için, köpeklerin de hayatlarının korunmasını, diğer mahlukat gibi onlara da şefkat ve merhametle muamele edilmesini emretmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren günahkar bir kadının cennetlik olduğu müjdelenmektedir. Tarihimizde de mahlukata merhamet duygusunun müesseseleşerek çeşitli vakıflar kurulduğu ve bu vakıfların şefkat elinin himaye muhtaç hayvanata kadar uzandığı malum ve meşhur. Dolayısıyla mühim olan köpek besleme hususunda da İslam'ın belirlemiş olduğu meşruiyet sınırlarına riayet etmektir.